Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime 12. ayet-i kerimeydi. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ne kadar resul ve nebi gönderdiyse mutlaka o Resul veya Nebi bir şey okumak istediği takdirde şeytanın da onun okumasına muhataplar için bir şeyler karıştırmak, o okumasının yanlış anlaşılmasını sağlamak, o, okumas o okumasından maksat olmayan şeylerin anlaşılmasını sağlamak için faaliyete geçtiğini ve şeytanın anlamakta bir kargaşa çıkarmak istediğini ifade ediyor. Buna karşılık Cenab-ı Allah şeytanın telkinlerini o karıştırdığı şeyleri nesh ettiğini yani hükümsüz kıldığını ondan sonra da kendi ayetlerini tahkim edip sağlamlaştırdığını belirtmektedir. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Hükmü son derece sağlam ve güçlü olandır. Niçin? Bunun da hikmeti var. O da bir sonraki ayet-i kerimede yani 53. ayet-i kerimede şöyle izah ediliyor. Estaizu billah ma مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ فِتْنَةً fi فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُونَ Böylelikle Allah Şeytanın bırakmak istediği, bırakmak istediği, yapmak istediği telkinleri kalplerinde hastalık bulunan ve aynı şekilde kalpleri katılaşmış olan kimseler için bir fitne yapmak ister. Bir fitne sebebi yani azap sebebi kılmak ister. Bu ne demek? Şu demek. Şeytan kendisine Allah'a meydan okurcasına Adem'i ve Adem'in soyundan gelenleri düşman bellediğini ve onları saptırmak için elinden gelen her şeyi ortaya koyacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla şeytan yapabileceklerinin en ilerisini her vesileyle yapmıştır. Şeytanın bütün faaliyetlerinin ana maksadı ne? İnsanların vahiy yoluyla peygamberlere bildirilen ve peygamberlerin de insanlara bildirdikleri sırat-ı müstakimden ayrılıp uzaklaşmalarını sağlamaktır. Sırat-ı müstakimden ayrılmanın birkaç sebebi var. Bunların başında vahyi doğru anlamamak gelir. İşte şeytan vahyin doğru anlaşılmasını önlemek için, yani musluğu ifade elde ise kapatmak için, evvela vahyi peygamber tarafından, insanlara tebliğ edildiği zaman onun yanlış anlaşılmasını sağlamaya çalışır. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katılaşmış olanlar peygamberin ile şeytanın telkini arasında bir fark görmeyecek hale düşerler hatta şeytanın telkinlerini nefislerine, hevalarına uygun düştüğü için kendilerine daha yakın bulurlar. Peygamberin gösterdiğini, peygamberin söylediğini yerine getirmeye kalkışmazlar, yanaşmazlar. Ve şüphesiz diyor Allahü Teala zalimler yani Hak'tan uzak duranlar لَفِي شِقَاقِمْ بَعِيدٍ Doğrudan Hak'tan alabildiğine uzak bir ayrılık içerisindedirler diyor. Burada zalimler kafirler manasınadır. Çünkü küfrün her türlüsü zaten zulümdür. Zulüm hakka Karşı yapılan en büyük zulüm elbette ki küfürdür. Çünkü en büyük hakikatin inkarıdır. Ve inne zalimine lefî şikâkim be'îd. Şüphesiz ki zalimler doğrudan alabildiğine uzak bir ayrılık, bir ihtilaf içerisindedir. Allah'a ve Rasulüne muhalefet ederler. Allah'a ve Resulüne karşı ...ayrılıkçılık yaparlar. Cenab-ı Allah'ın bütün imtihanları... ...insanların... ...alacakları tavırlara göre... ...ya rahmettir... ...veya azaptır. Aynı imtihan... ...aynı imtihan... İki tarafın da tabi tutuldukları imtihan aynı. Nedir? Bu Allah'ın adaletindendir. Nedir buradaki imtihan? Peygamber söylüyor, şeytan da telkin ediyor. Buradaki imtihan noktası peygamberin söyledikleriyle şeytanın telkinleri arasındaki farkı gözetmek, görmek ve peygamberin dediğini ya da şeytanın telkinini kabul etmektir. <gülüyor> şeytanın telkinini kabul edenler kimler oluyor? Kalplerinde küfür, nifak, fasıklık hastalığı bulunanlar ve kalpleri hakka karşı yumuşamayan katı kalpliler imtihanı kaybederler. Aynı dersten ifade yerindeyse, aynı sorulardan imtihana tabi tutulan müminlerin durumuna gelince, burada müminlerden kendilerine ilim verilenler diye bahsedilmektedir. Ayet-i Kerime yani 54. Ayet-i Kerime şöyle diyor, Estaizu Billah, ve liy'lemellezine utul ilme enne'l hakku min rabbik <Sessizlik> Kendilerine ilim verilenler, müminler onun yani sana vahiy edilenin Rabbinden gelen hak olduğunu bilmeleri için biz bu telkini yapıyoruz. Allahu ekber. Gece olmasa gündüz anlaşılmaz. Acı ve ızdırap olmasa rahat ve huzurun nimeti fark edilmez. İyilik olmasa kötülük bilinmez. Onun için <gülüyor> Cenab-ı Allah şeytanın telkinlerini de ...kendisinin vahiylerini de bir arada insanlara duyuruyor. İnsanlar bunu birlikte hissediyorlar. Hele günümüzde şeytanın dedikleri ve telkinleri o kadar baskın, o kadar açık, o kadar net ve o kadar ortalıkta ki... ...Müslüman böylelikle bu ikisi arasındaki farkı anlayabilir... ...kendilerine ilim verilenler, hakkı bilenler, hakka iman edenler, bunu birbirinden ayırırlar. <gülüyor> hakkı öğrendikten sonra televizyonda duyduğunuz bir haberi, bir propagandayı okuduğunuz bir yanlışı, yalanı duyduğunuz vesaire vesaire vesaire. Bir yığın şeyler duyarsınız, bir yığın şeyler gelir, siz ne yaparsınız? Bu şeytanın telkinlerinden mi yoksa vahyin neticesi mi? İmanınızla yani ilminizle bunları birbirinden ayırt edebilirsiniz. Yani ilahi vahiy peygamber sesiyle şeytanın telkini hayat boyu beraberdir kıyamete kadar her zaman beraber görülecektir. İnsanlar bunların ikisine de birlikte muhatap olacaklardır. Ama kalpler, insanlar birinden birini tercih edeceklerdir. Kimler kalpleri hastalıklı ve katı olanlar şeytanın telkininin yarında yer alacaklar. Bu imtihan sonucunda Hakkı bilenler ise onun hak olduğunu yani peygamberin söylediklerinin, telkinlerinin, bildirdiklerinin, vahyinın hak olduğunu bilecekler kimden ama Rabbinden gelen hak. El hakku min rabbik. Bakara suresinin baş taraflarında ortalarında daha doğrusu. "Fe la tekunen minel mumtirin" diyor Cenab-ı Allah. Hak ...Rabbinden gelendir. Rabbimizden gelen ne gelirse haktır. Onun dışındakiler ise bize bir şey gelirse... ...o hak ile ölçülür. Hak bizim elimizde... ...kuyumcunun elindeki mihek taşı gibidir. O mihek taşıyla... ...kendisine gelen madenleri... Altın mı değil mi veya altınsa karışımı var mı yok mu? Ona vurarak anlar. Nihak taşını bilir ama nasıl kullanılacağını. Değil mi? Biz de hakkı bildiğimiz takdirde ilim ehli oluruz. İlim ehli oluruz. Bu ilim sayesinde şeytanın telkinimi, peygamberin vahyinin neticesi mi bize ulaşan onu anlar ve kavrarız. فَيُؤْمِنُوا بِهِ Ve o Hakk'a, Rabbinden gelen o Hakk'a iman ederler. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ Allahu Ekber. İhbat Tuhbite'nin mastarı kalplerin huşu' ve sükun bulması demektir. Huşu' ne yalnız başına korkudur ne yalnız başına saygıdır. Huşu korkunun saygının neticesini insanın severek, isteyerek muhabbetle yapması demektir. Korku ve saygıyla birlikte sevgi ve muhabbet de var. Onun için huşu ancak insanın yaşayarak anlayabileceği müstesna bir duygudur. Allah'ın önünde boyun eğersin. Allah'a ibadet edersin. O ibadetinde Allah'ın huzurunda oluşunu tefekkür edersin. Düşünürsün. Allah'ın azametini kavramaya çalışırsın. Allah'ın bu ibadete ne kadar layık olduğunu, bununla birlikte hiç de buna muhtaç olmadığını, yani hem rububiyetini hem azametini kavramaya çalışırsın. Onun emrettiği şekilde ona ibadet ederek yaklaşmaya gayret ettiğini düşünürsün. İbadetini ne kadar güzel ve mükemmel yaparsan yap, yine Peygamber Aleyhisselatü söylediği gibi Sübhaneke Rabbena mâ abednâke hakka ibadetik dersin. Münezzehsin Rabbim, biz sana hak ettiğin gibi ibadet edemedik bir türlü. Edemeyiz de. Bunun verdiği ifade yerindeyse Allah'a hakkıyla ibadet etmek gerektiği halde edememenin verdiği acizlik duygusu. Allah'ın azameti, kudretinin her şeye kafi geldiği, hiçbir şeyin kudreti dışında kalmadığı, gazabına uğramanın da imkan dahilinde olduğunu düşünerek korku duyarsın. Diğer taraftan onun mağfiretini, affediciliğini, türlü türlü nimetleri ihsan ediciliğini, korumasını, kollamasını hatırlarsın. Ona bundan dolayı sevgi duyarsın. İşte hoşu böyle bir duygudur. Bunların hepsini bir arada yaşadığın zaman... Veya ne kadar mükemmel yaşayabiliyorsan o kadar huşuğun zevkine varmış oluyorsun. Ve bu huşuğ sana rahat, huzur ve sükun verir. Rabbin önünde eğildikçe itminanın artar, güvenin artar. Ona yakınlığını hissettikçe kalbin rahat ve huzur bulur. Ruhun sükuna erer. İşte bu da ihbât'tır. Fetuh <gülüyor> bit lehu Onların kalpleri onun önünde huzurla, sükun ile, huşû ile eğilir. İhlas mertebesine ulaşır. Ve inna Allah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 Hakkı bildiler ya imanları sayesinde dost doğru yola onları iletir diyor. Hidayet eyler. Demek ki Cenab-ı Allah bizim insan olarak tercihlerimize göre bize muamele eder. İnsanın tercihi maazallah Allah Dalaletten ve batıldan yana ise dalaletten ve batıldan yana ise ne yapar? Dalalet ve batıl tercihini zorla tutup ondan vazgeçirmez. Bak bakalım şimdi su dalaleti. Gel seni hidayete ileteyim demez. Tercihin buysa önün açık devam et. Amma men istaghna ve kezzebe bil husna amma men bakhila ve istaghna ve kezzebe bil husna fe Allah'a muhtaç olmamış gibi yokmuş gibi ihtiyaç yokmuş gibi davranan O el husnayı yani başta kelime-i tevhid olmak üzere bütün güzellikleri iman esaslarını İslam'ı yalanlayana gelince fesennü yessiruhu lil usra o zor olanı biz ona kolaylaştırırız. Küfür fıtrata aykırıdır. İsyan fıtrata aykırıdır. İnkar fıtrata aykırıdır. Onun için selim bir fıtrata küfür, inkar, zulüm, haksızlık, hayasızlık zor gelir. Ama Tercih o olursa artık o zorluk kalkar. Çünkü fıtrat bozulur. Fıtrat yolundan çıkmış olur. Ondan sonra buna karşılık وَاَمَّا مَنْ ve وَتَّقَى Veren Ne veren? Neye sahipse sahip olduğu güzelliklerden başkalarına veren. Neyse mal, mülk, ilim güzel ahlak neye sahipsen onun için ayet mutlaktır ve emmâ men veren mal veren demiyor her verilebilecek her bir şeyi kapsıyor güzel örneklik her şey ne verebileceksen, başkalarına faydalı olacak ne yapabiliyorsan hepsi buna dahil ben mal veriyorum, o zaman ilmimi vermemeye gerek yok. Yok öyle bir şey. Benim ilmim var, ilmimi zaten veriyorum, kimseden bir şeye sergideyim yok ki. Malımdan bir kuruş koklatmam. Yok öyle bir şey. Neye sahipsen? Verilebilme özelliğine sahip ne varsa elinde vereceksin. Bir şeyler vereceksin. Onun için veren, ve emmâ men a'ta. Ve takvayı elden bırakmayan. Ve saddaka bil husne, Öbürün yaptığının aksine. O kezzebe bil idi. O en güzel olanı. Tevhid kelimesi başta olmak üzere. Cennet ve bütün güzellikleri tasdik edene gelince. Ona da ne yapacağız? Fesenu yessiruhu lilyüsra. Biz de ona kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. Daha da kolaylaştıracağız. Vallahi böyledir. Her sene sizi bilmem ama bu uzun günlerde Ramazan geldiğinden beri sıcak günlerde uzun günlerde ya Acaba şu Ramazan orucunu tutmak gücümüz olacak mı diyorum. Aa. Bir bakıyorum Ramazanda açıklıyorum, sair günlerde de açıklıyorum. Ramazan diyorum diyorum. İşte kolay olanı Cenab-ı Allah kolaylaştırdı. Ne için? Çünkü fıtrata uygundur Allah'a itaat. İslam her şeyi lefıtri'e uygundur. Çünkü kullu mevludun yuldu ala'l fitre. Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası ne yapar onu? Summa baahu abahu yehudanihi ev yunsirani Onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar. Fıtratı zorlarlar. Arapçada bu yuhevvidu, yunassiru, yumeccisu zorlayarak bir şeyi yapmak ve yaptırmak manasını ifade eder. Fıtrata aykırıdır çünkü bu inançlar, bu akideler. Ama İslam fıtrata uygun, fıtrata uyduğu için kolaydır. Kolaydır. Kullu mevludin <messizlik> yüledu alel fıtra. Onun için Cenab-ı Allah اَمَّا مَنْ اَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسْيْرُهُ لِلْيُسْرَى buyuruyor. Verdin mi? Takvanı oldun mu? El-Hüsnâ'ı tasdik ettin mi? Allah sana zaten kolay olan o İslam yolunu, o yolda güzelce ilerlemeyi sana kolaylaştırır. İşte bu ayet-i kerime bunu anlatıyor. Bu ve önceki ayet-i kerime, bu hakikati yine buradaki üsluba uygun, Gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. O kitap birbirini yalanlamaz haşa. Bu kitapta çelişki yok. Bu kitapta aynı meselelerin defalarca ele alındığını görüyoruz. Her birisi ayrı bir güzellikte anlatılıyor. Ayrı bir mükemmellikte dile getiriliyor. Fakat dile getirdikleri hakikatler birbirini tamamlıyor, birbirleriyle örtüşüyor. Bu da bu kitabın mucize oluşumun bir göstergesidir. Muhammed bu kitabı uydurdu diyen o iftiracılar, 23 yıl boyunca nazil olan bu kitapta, biri bakın az önce okuduğumuz, Mekke döneminin ilk dönemlerinde nazil olmuş ayetlerdi. Ve leyli zâ yağşâ suresi. Buna karşılık bu okuduğumuz haç suresi, Medine döneminin baş taraflarında nazil olmuş. İlk iki yıllarda, üç yılda. Arada en az bir on yıllık zaman var. On yıllık zaman içerisinde aynı hakikatler dile getiriliyor. Kimisinde ayrı bir zenginlik var. Kimisinde ayrı bir üslup farkı var. Kimisi daha etraflı, kimisi şöyle veya böyle. Bazı farklılıklar var ama çelişki yok. Bütünleyicilik var hakikatlerin örtüşmesi var. Kur'an böyle mucize bir kitap. Kur'an'ın mucize taraflarını saymaya, sıralamaya kalkışırsak samimi söylüyorum. Kur'an i'cazı üzerine yazılmış binlerce kitap var. Müstakil. Bir de Kur'an i'cazından ayrıca çeşitli vesilelerle bahseden binlerce kitap var hepsinde Kur'an icazını alt alta sorsa sıralasak farklı maddeleri bilmem kaç tane madde çıkar belki yüz belki 200 daha az veya daha çok onların üstüne daha fark edilmeyen gelecekte fark edilecek zamanla fark edilecek yüzlercesi var geçen sivrisinek üzerine ufak bir bahi sokudu Aman ya Rabbi. Neymiş o hayvancağız? Üç tane kalbi var bilmem kaç tane gözü var, şu şu var, bu şu var. Oo! Çık çıkabilirsen şimdi içinden. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, Bakara Suresi'nin başında, Allah bir sivrisineği misal göstermekten çekinmez. Niye çekinsin ki? O küçücük hayvanda sayılamayacak kadar mucize var. Allahü Ekber, ya, e, onlar da Allah'ın ayetleri, onlar da ayet. Allahü Teala kainattaki mucizelere de ayetlerim diyor, bana izafi kendisi de izafe ediyor, ayetlerimiz diyor, ayetlerim diyor, ayetler diyor, Kur'an ayetine de ayet diyor. Ayetlerimizi yalanlayanlar diyor. Kur'an ayetlerini kendisine izah ediyor. Bakınız kainattaki ayetleri de, mucizeleri de, delil ve belgeleri de Cenabı Allah kendi ayetleri olarak adlandırıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de. Ey Müslümanlar, Kur'an'ı okuyorsunuz da niye bu ayetleri okumuyorsunuz? Niye bu ayetlerdeki incelikleri kavramıyorsunuz? Niye bu niye bu ayetlerdeki incelikleri öğrenmeliyken Kur'an ayetlerini öğretiyor gibi kalbiniz haşyetle dolmuyor. Kur'an ayetleriyle ilgilenip öbür ayetleri unutursak inanın Allah'ın ayetlerini eksik okumuş oluruz. Çünkü bizi o ayetlere yönlendiren yine bu Kur'an-ı Kerim'dir. Ya? Bakara 164'te ne diyor Cenab-ı Allah? Şüphesiz göklerin ve erin yaratılmasında, gündüzlerin ardı arka gelmesinde, rüzgarların estirilmesinde, şurada, burada yağmur yağdırılmasında, ondan türlü bitkiler çıkmasında ve ayet diye bitiriyor. Elbette ki bütün bunlarda pek büyük ayetler vardır. Sayısı belli değil. Karşımda inşaatçılar duruyor, mühendisler duruyor. Ayet-i kerime diyor وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪ي هِبَاسُ شَد۪يدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسُ Ümmet demiri anlamadı. Ayet-i kerime. Onun adında özel sure var. Sure demir. Demir suresi. Suretul hadid. Ve biz demiri indirdik. Onda pek çetin bir güç vardır. Ve insanlar için pek çok menfaatler vardır. Biz demirin ne olduğunu bütün beşeriyete biz öğretmemiz gerekiyorken biz öğreniyoruz. Demiri kaldırın. Bugün teknoloji, sanayi, medeniyet, inşaat, minşaat hiçbir şey kalmaz. Ne araba kalır, ne füze kalır, ne uçak kalır, ne bomba kalır, hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Yahu Cenab-ı Allah bu sureyi bize indirdi. Bu demirin bu hallerini niye biz bulmadık, göstermedik? Ortaya koymadık. yine ipliğe diyoruz ya, ha, iğnesi, toplu iğnesi, bilmem nesi, dikişi nesi, makine iğnesi, makinenin kendisi, ağla büyük kılıcı bilmem nesi vesaireti, silahı, yapı malzemesi, ev malzemesi, aleti, edevatı. Demirin olmadığı bir şey yok. kara sabanı, pulluğu, şu su, bu su, biçer döveri, ne diyorsan de, hatırınıza ne geliyorsa. Hepsi demir, demir, demir, demir, demir. Cenab-ı Allah buna dikkat çekiyor. Biz demiri biz indirdik diyor. Kur'an için de böyle diyor. Kur'an'ı indirdik diyor. Onun için sahabi bu işi iyi anlamıştı. Sahabi diyor ki bir eline Kur'an alıyor, bir eline mushaf alıyor, bir eline kılıcı alıyor. Allah bize buna muhalefet edeni bununla vurmayı emretti diyor. Bununla hizaya getirmeyi emretti. Muhalefeti burada, mushafa muhalefeti sadece onun yap dediğini yapmamak olarak dar manada anlamayalım. Bu Kur'an bize kainat ayetlerini tek tek gösteriyor. Bunları görün, bunları Kur'an'ın ayetlerini okuduğunuz gibi okuyun diyor. Biz okumadık, okumuyoruz hala. Cenab-ı Allah'ın bize gösterdiklerini yapmasak sonumuz budur. Dünya dengelerinde en ağırlıksız ümmet İslam ümmetidir. Budistin de ağırlığı daha fazladır. İnkarcının ağırlığı da daha fazladır. Şunun ağırlığı da daha fazla, öbürünün ağırlığı da daha fazla. Niye? Çünkü onlarda Kur'an yok. Kur'an yok. Onlar mümkün mertebe sünnetullah'a uygun hareket ediyorlar. Güçlü olmanın yollarını yerine getiriyorlar. Biz Allah'ın şeriatına sahibiz. Değiştirilmemiş olan din gibi büyük bir nimete sahibiz. Kur'an-ı Kerim gibi bir nimete sahibiz. Yüce Rasul gibi bir öndere sahibiz. Bunları bırakıyoruz. Ondan sonra aziz olacağız. Hayır efendim. Bu ümmet Kur'an'la aziz oldu... Tekrar Kur'an'a dönerse ancak aziz olur. Ve dediğimiz, ve demediğimiz bütün genişliğiyle, kelimenin bütün manasıyla Kur'an'a dönmekten bahsediyoruz. Yoksa Kur'an kursu açmakla yetinmekten bahsetmiyoruz. Kur'an kursu diyoruz, kelimenin tam manasıyla Kur'an kursu olsa bahsettiğim şekilde Kur'an ilimleri başından sonuna kadar okutulur. Kur'an ilimleri demirin anlatılması da Kur'an ilimleri arasındadır. Sivrisineğin anlatılması da Kur'an ilimleri arasındadır. Çünkü Allah'ın örnek vermekten çekilmediği bir hayvan. O halde bugünlerde, işte bugün işte zooloji denilen hayvan bilim. Evet Müslümanlar bu konuda ciddi eserler yazmışlardı. Fakat bir noktadan itibaren Kestik. E Allah ile alakayı kesersek, Allah da bizimle alakayı keser. Sıkıntı bizde. Dolayısıyla Allah'ın bize iletmiş bizi iletmiş bulunduğu, bu sırat-ı müstakime iman edenler olarak, hakkıyla yeniden dönmek zorundayız. Hint Müslümanlarının bana göre, İslam dünyasına hediye ettikleri, en güçlü slogan, parola, plan, program kısa birkaç kelime. Şi'aruna el vahid ilel min cedid. Bir tek sloganımız var. Yeniden İslam'a. Bu bitti. ashab kiram nasıl Müslüman olduysa öyle Müslüman olacağız. Kur'an-ı Kerim'i nasıl anladıysa... ...öyle anlayacağız. Nasıl anladı Ashab-ı Kiram... ...Kur'an-ı Kerim'i? Kur Kerim Söyleyeyim. Abdullah bin Abbas diyor ki... ...ben diyor... ...devemin yularını... ...kaybetsem... ...onu Kur'an-ı Kerim'de ararım. Kur'an'a bu kadar güveniyor. Kur'an'a bu kadar iman ediyor... Kuran'ın her türlü meselesine bu kadar çözüm getirecek kadar güçlü olduğunu biliyor. Ona iman ediyor. Bu birilerinin öyle ilk adaları Allah ve yularının Kur'an kelimde ne işi var demesi şeklinde değil mi? Bu, bu Kur'an'a imanı anlatıyor. Kur'an'a ne kadar güveniyor bu sahabi? Abdullah bin Abbas kim? Peygamber Efendimiz Selamın Allahümma Alim hu tevil dedi sahabedir. Allah'ım sen buna Kur'an'ın tevilini yani tefsirini manasını sen öğret. İşte öğretmiş o da böyle öğrenmiş. Biz ise problemimiz oluyor. Ya o vaktiyle Avrupalılar benzeri problemle karşılaşmışlar. Bunu nasıl çözdüler? Hele bir onu inceleyelim. Şöyle bir problem olmuştu. Ya bir ara benzeri bir problem filan yerde olmuştu. Nasıl çözdüler? Onu inceleyelim. Onu elbette inceleyeceğiz. Fakat Kur'an-ı Kerim'i de incelememiz lazım ki o alacağımız eğer veyahut da faydalı bir şey varsa Kur'an'la test edebilelim. Kur'an'la test etmeden hiçbir şey almak hak ehli olan bizlere yakışmaz. Oysa biz Kur'an'la danışmamak için, İslam'la danışmamak için şeriatı kaldırdık. Hilafeti kaldırdık. Ondan sonra maymun gibi taklitçiliğe başladık. Yapılması gereken bu muydu? Hayır. Kardeşler, ey ümmet! Biz bu Kur'an'ı eksik anlıyoruz. Eksik okuyoruz. Haydi hep birlikte şu boyutlarıyla da okuyalım, şu boyutlarıyla da idrak edelim, şu boyutlarıyla da hayata geçirelim dedi, dememiz gerekiyordu. Ümmetin hayatından Kur'an uzaklaştırıldı. Ümmetin hayatından şeriat uzaklaştırıldı. Şu an içinde problemlerle baş edilemiyor her yerde dünya kadar problem problem içerisinde yüzüyor bu ümmet evvela tefrika problemi belki daha önce söylemiştim senelerce önce 70'li 80'li yıllardan önceydi Allah rahmet eylesin bir hocamız profesör su ismini söylesek tanısınız gerek yok Demişti ki işte 1954 yılında altı tane bağımsız İslam devleti vardı. Şu anda 50 küsur bağımsız İslam devleti var gibi bir ifade kullanmıştı. Ve sevinilecek bir şey olduğunu söylemişti. Evet bir işgalden kurtulmak elbette sevinilecek bir şeydi. Fakat Müslümanların bu kadar devletinin olmasının sevinilecek bir tarafı Olacağını zannetmemiştim o zaman da rahatsız olmuştum. Bir peygamber düşünün ki aynı zamanda iki halifeye beyat edilecek olursa ikincisini öldürün diyor. Niye? Ümmet bölünmesin. Ümmetin bölünmesindense ikinci halife öldürürsün. Çünkü ikinci halife niçin çıkıyor ortaya? Ha, biz halifeliği kaldırdılar bir şey yapmadık ümmet bölünmesin diye ikinci halife öldürülsün diyen bir din halifeliği kaldıranlara gık demek <gülüyor> ümmetler buyurun gel işin içinden onun için bu ümmetin ağırlığı yok bu dünyada onun için bu ümmetin bu dünyada ağırlığı kalmadı Ağırlığımız İslam'a dönüşümüz kadar olacaktır. İslam'a bağlı olduğumuz kadar dünyada ağırlığımız olacak. İslam'a uyduğumuz kadar. İslam'a hayatımızın her zerresine hakim kıldığımız kadar ağırlığımız olacak. İslam'sız ağırlığımız olmaz. Ömer radıyallahu an bu formülü 14 asır önce yazmıştı, söylemişti komutanlarına. Şunu unutmayın, biz İslam ile aziz olmuş bir ümmetiz. İslam'ı terk edersek yine zelil oluruz demişti. Formül bu. Bu ümmetin izzet ve zillet dengesi İslam'a bağlılığı ile değişmiştir. İslam'a bağlılığı çoğaldıkça izzeti çoğalmış, yükselmiştir. İslam'dan uzaklaştıkça zilleti artmıştır. Şu anda ümmet zilleti itibariyle maalesef dibe vurdu, vuracak belki de. Aziz olmanın yolu tekrar İslam'a dönmekten geçer. Evet. Bu bizim tek sloganımız olacak. Başka bir şey bilmeyeceğiz. Başka bir parolamız olmayacak. Yükselişimizin istikameti belli olacak. Vasıtası, hedefi veya kaynağı belli olacak. Bir tek sloganımız var. Yeniden İslam'a. O kadar. Her kim bundan başka bir yolda hidayet arayacak olursa. Her kim İslam'ın dışında bir yerde kurtuluş arayacak olursa o zaten maksadına ulaşamayacak ayrıca da dünyada haktan sapıp uzaklaşmış olacaktır. Evet. Peki Kafirlerin durumu yine tekrar dile getiriliyor. Ve la yazalullezine keferu fi miryetin minhu fakat kafirler bu Kur'an'dan dolayı hep şüphe ve tereddüt içerisinde kalmaya devam edeceklerdir. Hatta tatihimü's-sa'atu bagtatan. Bu şüpheleri ve tereddütleri ansızın kıyamet kendilerine gelinceye kadar devam edecek. Ev yatihim azabu yomin aqim. Ya da onlara Kısır bir günün azabı. Yani arkası gece gelmeyecek olan bir gün. Arkası gelmeyen bir gün. Arkası kesik bir gün. Azabı gelinceye kadar onlar ne yaparlar? Bu Kur'an-ı Kerim'den yana şüphe ve tereddüt içerisindedirler. Kalmaya devam edeceklerdir. Yani yani Kafirlerin küfrü sizi oyalamasın diyor. Sizi yolunuzda yürümekten alıkoymasın. Sizi davanız uğrunda hedefe doğru yürümekten alıkoymasın. Ve hatta tek başınıza dahi kalsanız yolunuzdan alıkoymayın. Kendinizi yolunuzdan alıkoymayın. Yoldan geri kalmayın. Yolunuza devam edin. Ve buna bir ek olarak bir cümle daha söyleyeyim. Sorumluluk duygumuz İslam'a karşı o kadar büyük olmalı ki, dünyada tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi, Tıpkı Peygamber Efendimizin davayı Safa tepesinde Beşeriyete açıkladığı gibi Bu dinin müstesna yükünü Taşıyan tek kişi bu dünyada benim Diyerek sorumluluk duygusuyla Ortada olacağız Evet ben bu dinle ilgilenmesem bu din gidecek bunu göze alabiliyorsan bu dine karşı sorumluluklarını yerine getirme. Alamıyorsan bütün gücünle sorumlulukların neyse onları yerine getirmek zorundasın. İhmal edemez. Bu sorumluluk duygusuyla bu dine karşı vazifelerimizi yerine getirmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip ve müessere eylesin inşallah. Birazdan devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. Peki kısır bir günün azabı onlara gelecek. O günde durum ne olacak? 56. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah işte böyle buyuruyor. Estaizu billah. El-mulku yevme izin lillah. Yahkumu beynehum el mülk, Her şeyin mülkü Her şeyin Sahipliği Her şeydeki tasarruf Her şey üzerindeki Mutlak egemenlik O günde Her zaman olduğu gibi Fakat bilhassa o günde Becazi de olsa Yalancıktan da olsa kimse Benim mülküm var diyemeyecek İllâh Allah'ımdır. Yalnız Allah'ındır. Yahkumu <gülüyor> beynehum. Onlar arasında o hüküm verecektir. Yani şeytanın telkinlerine uyanlar ile Muhammed aleyhissalatu vesselama ve bütün peygamberlere bildirilen vahye uyanlar, onu takip edenler arasında Allah hüküm verecektir. Çünkü ihtilaf bu iki grup arasındadır. İhtilaf Amerika ile Rusya arasında değildir. İhtilaf Esed ile Rusya arasında değildir. İhtilaf Esed ile bugün kendilerine Hizbullah denilenler arasında değildir. İhtilaf bugün ile kendisine İslam Cumhuriyeti denilen İran arasında değildir. İhtilaf iman ile küfür arasındadır imanın safında olmak ile küfrün safı arasında olmak arasındadır. Hükmü kim verecektir? Allah. Biz Rab olarak Allah'tan razı olduğumuz gibi hakem olarak da ondan razıyız. Hak ediyorsak aleyhimizde hüküm vermesinden de rahatsız olmayız. Düşmanımız hakkında vereceği hükmün de adaletli olacağına. Bize ne kadar zulmetmişlerse o şekilde onlara hak ettiklerini vereceğine de iman ediyoruz. Bundan eminiz. İşte hüküm şu. Bakın. Allah aralarında hüküm verecektir. Peki ne? Nedir vereceği hüküm? Fez-zîne âmenû fi cennâtin ne'î. İman edip salih amel işleyenler ardı arkası kesilmeyen sonsuz nimetlerin bulunacağı cennetlerde olacaklardır. Cennet nasıl bir yer? cennete en son giren girecek olana temenni et denilecek sana cennetten verilecek şeylerin temennisinde bulun temenni edecek et temenni edecek yine et bu temenni ettiklerin sana verilecek verildi bile bir katı daha, bir katı daha. Acaba bu bir katı daha geometrik çarpma şeklinde mi, yoksa birer artış şeklinde mi? Bana öyle geliyor ki birincisidir Allahu Alem. Çünkü Allah'a böylesi daha çok yakışır. Yani iki ile çarpıldığı zaman dört eder. Bir katı daha dördün dörde çarpımıdır. On altı eder. On altının on altıya çarpımı bir dahası. Onun ona çıkanı bir daha bir daha bu. Ardı arkası gelmez. Dolayısıyla temenni ettikleri kendileriyle çarpılacak ve bir daha çarpılacak. Diye anlıyorum Allahu Alem. Çünkü Allah'a böylesi daha çok yakışır diye düşünüyorum. La ilahe. Onun hazinesi uçsuz bucaksız. Cennettekiler için gözün görmediği, kulağın duymadığı, kimsenin hatırına gelmediği şeyleri hazırlamıştır. Şimdi en son cennete girecek olan kişiye verilen bunlar. Bir rivayette dünya kadar dünyanın misli kadar misli kadar diye. Riva et. Fark etmez. Zaten biz Ademoğlu dünya mülkünün ötesini düşünemiyoruz ki. Onun için en son girecek de istese istese dünya kadar diyecek Sanki az bir şeymiş gibi. Dünya isteyecek. Bir daha çarpılacak. Bir daha çarpılacak. Ve bu cennet öyle bir cennet ki sizden herhangi birinizin kamçısı kadarlık bir yer Dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlı olacak. Kamçı. En uzun kamçı kaç metre olsun? Beş metre olsun. Var mı daha uzunu? Hadi sekiz metre olsun. Bitti. e sekiz diyelim. 64 dört metre karelik bir alan cennette en geniş ihtimalle Dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Yani şu kadarcık bir yer belki aşağı yukarı. Ha? Dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlı olacak. Cennet öyle bir yer. Artık gerisini nasıl tasavvur ederiz bilmiyorum. En son giren de böyle olacak. Ben sizi bilmem ama benim aklım duruyor yani bu gibi şeyler. Almıyor havsalamız. ...o kadar fazla nimeti tasavvur edemiyoruz. Ve bunlar nimetlerle dolu olacak. Bu cennetler. cennetin naim, Naîm, fe'il ki bir Arapçada mübalağa. Çok çok. Çok çok nimetlerin... ...olduğu cennetler, bahçeler. Evet... Öbürlerine gelince, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkarcılık edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ muhin. İşte onlar için alçaltıcı, küçültücü bir azap vardır. Birileri nimetlerle gar olurlarken öbürleri azap içerisinde alçaltılacak. Niye? Çünkü küfürün kendisi yüce değil ki insanı yücelsin. Küfür alçaktır ve alçaltıcıdır. Çünkü küfür en büyük seviyesizliktir. Seviyesizliğin azami derecesidir. <gülüyor> Çünkü en büyük hakikati inkar ile küfür kafir olur. Vahyin hakikati inkar edilmek suretiyle kâfir olur. Vahyin bildirdiği hakikatler inkar ile kafir olur. Dolayısıyla inkardan dolayı alçalışın da sınırı olmaz. İman edip salih amel işleyenlerin en büyükleri elbette ki Ashab-ı Kiram'dı. Ashab-ı Kiram'ın en güzel davranışları örnek veriliyor salih amellere. Dedi ya iman edip salih amel işleyenlere gelince fi cennetin naîm nimetlerle dolu bahçelerde cennetlerde olacaklardır. Peki ne yapar bu? Ne yapmış veya salih amel işleyenlerden olmak için örnek ameller nelerdir? Hangi amelleri örnek veriyor Cenab-ı Allah? Vellezina haceru fi sabilillah Allah yolunda hicret edenler. Allah yolunda hicret edenler. ثُمَّ قُتِلُوا Sonra öldürülenler. Ya. وَمَاتُوا Ya da öldüler. Tabii ölümleriyle öldüler. Fark etmez. Sen Allah yolunda hicret ediyorsun ya. Hicret çok büyük bir amel. Çok büyük bir amel. Niye? Bir ameli işlemek için o ameli büyük kılan onu işlemek için yaptığınız fedakarlıktır. O ameli yapabilmek için göze aldığınız fedakarlık ne kadar büyükse o amelin de kıymeti o kadar büyüktür. Mesela nafile namazlar içerisinde sevabı en büyük namaz hangisidir? Teheccüddür. Niçin? Çünkü mışıl mışıl uyu bak hele kış mevsimlerinde hele düşünün bir zamanlar doğal gaz yok, şu yok, bu yok falan filan sobalar geceden ne kadar evi sıcak tutmuşsa veya düşünün bir zamanlar sobada yoktu kışın ortasında kışın ortasında kalkacaksın o soğuk suyla abdest alacaksın, uykunu böleceksin, sıcak yatağını bırakacaksın. Belki üşüyerek, belki de dişlerin zangırdayarak Allah'ın huzurunda durmak için çok büyük fedakarlıklar yapacaksın. Elbette bunun sevabı yazın ortasında bir öğle veya ikindi namazını, sünnetini kılmaktan daha çok olacaktır. Fedakarlığı büyük çünkü. Fedakarlığı büyük. Ameli değerli kılan dediğim gibi onun için yapılan fedakarlıktır. Yani amelin maliyeti ifade yerindeyse karını büyütüyor. Karını çoğaltıyor. Karını arttırıyor. İşte hicret de böyle bir şeydir. Allah yolunda hicret ediyorsun. Sadece zekat vermek gibi kırkta birini vermiyorsun malını. Malını, servetini orada bırakıyorsun. Bazı televizyonlarda görüyorsunuz muhacirleri. Allah Allah götüre getirene getire getirmiş bir tane valiz veya bazıları bir bohça bakıyorum. Değil mi? Bu kadar. Şimdi bu insanın dinini yaşamak için daha iyi yaşayabilmek için en azından ...o topraklardan buraya geldiğini düşünün. Dinini koruması, namusunu koruması, çoluğunu çocuğunu... ...Müslümanca yetiştirebilmesi vesaire. Yani endişesi İslam. Derdi İslam. Tıpkı Ashab-ı Kiram'ın yaptığı gibi. Diğer önceki muhacirlerin yaptığı gibi. İse bu adam ne yapmıştır? Doğu büyüdüğü vatan. O kolay değildir ha. İnsanın ayağını basacak bir yerinin olması... ...başlı başına büyük bir nimettir. Başlı başına büyük bir nimettir. Düşünün ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret etmek için Mekke'den dışarıya çıktığında Nil tepenin üzerinden dönüp Mekke'ye bakıyoruz. Allah'a yemin ederim yeryüzünde Allah'ın en sevdiği yer sensin. Benim için de en sevdiğim yer sensin. Eğer senin halkın beni çıkartmamış olsaydı seni bırakıp gitmeyecektim diyor. Ya. Biz bu toprakları Müslüman olarak miras aldık. Allah'ın izniyle yine İslam dünyasında karış karış Adım adım ve Allah'ın hükümleri birer birer tekrar hakim kılınacaktır. Müslümanın da gayesi bu olmalıdır. Muhacir gibi göç ederken de gayesi bu olmalı. Ensar gibi muhacirlere kucak açarken de gayesi bu olmalı. O zaman hicretin de kıymeti olur, ensar olmanın da kıymeti olur. Onun için Cenabı Allah velzîne hâcerû demiyor sadece burada. Velzîne hâcerû fî sebîlillâh. Allah yolunda hicret edenler. Sonra summe kutilû ev Ya öldürülür veya ölürlerse ne yerzuqannahumullâh rizqan hasen. Andolsun Allah onları Güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Bununla iki tarafa da mesaj veriyor Cenab-ı Allah. Ey muhacirler hicret edeceğiz, aç kalacağız, açlıktan öleceğiz diye korkmayın. Benim yolumda hicret ederseniz ben sizi sahiplenirim diyor. Sahiplenecek kimseler vasıtasıyla da olsa, çünkü allah Teala vasıtayla yapar yapacağını Celle Celaluhu. Sahiplenirim ben Siz de sahiplenenler, sahipleniyor görünenler, sakın onların başına bir şey kalkmayın. Onları da sizi de rızıklandıran bizleriz. Rızık Allah'tan. Neden malum? Mesela, bana benim hatırıma sık, sık bu geliyor. Eğer, mesela, şimdiden İstanbul'un barajları dolduysa, ben inanıyorum ki bunda bu mazlum insanlara gösterilen merhametin payı çok büyüktür. Bu budur. Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Merhamet varsa Allahü Teala da merhamet eder. İrhamu men fil ard yerahmukum men fil sama Allah. Yerdekilere, yerde bulunanlara merhamet edin. Gökteki de size merhamet buyursun. Allah'ın rahmetinin gelmesini istiyorsak merhamet edeceğiz. Merhamet edeceğiz. Bu budur. Cenab-ı Allah bir kudsi hadiste buyuruyor. Kıyamet gününde diyor Cenab-ı Allah kuluna soracak. Diyecek ki ey kulum. Hastalandım beni ziyaret etmedin. Şu güzelliğe bak. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim diyor. Diyecek. Filan kulum hastalanmıştı. Onu ziyaret etseydin beni orada bulacaktın. Allah-u Ekber. Ne kadar kalbi inceltiyor değil mi? Kulum diyor acıktım. Bana bir lokma yiyecek vermedin. Yarın bir sen alemlerin Rabbi'yken ben sana nasıl yemek yedirebilirdim diyor. Diyecek. Filan kulum acıkmıştı. Ona yemek yedirseydin beni orada bulacaktın. Beni yanında bulacaktı. Razı olacaktım ben senden. Kulum susadım. Dünyadayken susadım diyor. Sen bana içecek su vermedin. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbi'yken ben sana nasıl içecek su verebilirdim diyecek. Filan kulum susamıştı. Ona su vermiş olsaydın beni onun yanında bulacaktın diyor. Allah Allah. Onun için Cenab-ı Allah'ın olması, yanınızda olmasını istiyorsanız, istiyorsak Allah'ın muhtaç kullarının ihtiyaçları yanında olalım. budur Vallahu fi auni al ma dam fi Kul kardeşine yardımcı olmayı sürdürdükçe Allah da kulun yardımcısıdır. Ya ticaret bu. Senin bir kula yardımın nihayet sınırlıdır. Belirlidir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? ve Duhâ suresinde fe emmel yetîme ve emmel sâile fe tanhar yetimi kahredip üzme dilenene de parlama ağız söyleme kızıp köpürme dilenci göz göre göre sahtekarlık yapabilir belki Yapabiliyorsun. Ona dahi ağır söz söyleyemezsiniz. Caiz değil. Çünkü mutlak olarak dilenene ağır söz söylemem. Cuma namazına gidiyorum bugün. Yolda bir kadıncağız gördü. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Baktım çıkartamadım. Ben hocam dediğine göre herhalde dedim ders verdiğimiz harflardan birisi falan... Beni tanımadınız mı? Yok dedim tanımadım. Hani ben dedi merdivenlerinizi temizlemeye geliyordum ya. Anladım meseleyi. E ben Fatih'teyim, benim Fatih'ten temizlenecek merdivenim yok. E dedim, ya dedim bir şey söyleyecektim dedim. Ya yağmurdur, hava yağmurlu. Müsaade et, camide bir yer bulalım, <gülüyor> dışarıda ıslanmayalım diye. <gülüyor> Dedi işte çocuğun dediği sütü bilmem nesi vesairesi nasıl olsa temizlikçi bir merdiven temizliyor ya. Dedim ki tamam dedim e, sen vakfa git. Ben vakıftan iniyordum çünkü. vakfa git ara bende gerçekten bozuk param yoktu. Bozuk param yok arkadaşlar sana meseleni anlat sana bir şeyler verirler dedim bir irkildi. Kadın afalladı. Ne vakfı biliyor, ne şeyi biliyor. Öyle döndü. Şimdi buna utanmıyor musun? Niye yalan söylüyorsun? Diyemezdik. Hakkımız yok buna. Zaten musibet olarak bir insanın hele ihtiyacı yokken dilenecek kadar alçalması musibet olarak yetiyor. Ha. Allah vermesin yani. Allah muhtaç düşürmesin. Muhtaç olmadığı halde veyahut da muhtaç olabilirsin ama yalan söyleme. Doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Klasik bir şablon, dilencilik şeyleri. Bunlar olmamalı yani. Bir de bu tarafı var. Ama biz hangi durumda olursak olalım, bize düşen daima Müslümanca davranmak olmalıdır. Ona riayet edeceğiz. Demek ki hicret edenlerden bahsediyorduk. Allah yolunda hicret edenler sonra öldürülür yahut ölürlerse ne olacak? لَيَرْزُقَدَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا Allah onları pek güzel bir rızık ile rızıklandıracaktır. İfadelerin akışı bu rızkın ahirette olacağı manasını hatırlatıyor. Fakat bir başka ayet-i kerime hicret ile alakalı Nisa suresinde galiba evet وَمَنْ يُهَاجِرْ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَ مَنْ كَث۪يرًا وَسَعَ Ayet-i kerimesi dolayısıyla buradaki güzel rızkın muhacirler için dünya hayatında da benzubayis olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani her kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde ...gidebilecek çok yerde bulur... ...bir bollukla da karşılaşır. Bir bollukla da... ...karşılaşır. Onun için bazen birçok muhacirin... ...o şehrin... ...o ülkenin yerlilerinden çok daha... ...kolay... ...servet sahibi oldukları... ...mal mülk sahibi oldukları görülür. Niçin? Çünkü kaybettiklerinin... ...karşılığını Cenab-ı Allah ona... ...dünyada veriyor. Allah'ın hesabına, kitabına... ...bizim aklımız yetmiyor... O çok adildir. Allah için yapılan hiçbir işte kayıp olmaz. Yapılacak ticaretlerin en karlısı Allah ile yapılan, Allah'ın istediği gibi Allah ile yapılan ticarettir. Bire on, bire yüz, beş yüz, yedi yüz ve dilediği kadar. Fedakarlığın ne kadar çoksa mükafatın o kadar büyüktür. Dünyadaki mükafatı ise o Ahiretteki mükafata göre devede tüy bile değildir. Kulak demiyorum tüy bile değildir. Onun için gözümüz Cenab-ı Allah'ın vereceği mükafatta olsun. O mükafatı görürsek dünyalığı gözümüz görmez. Görülmeyecek haldedir çünkü. Onun mükafatı karşısında dünyalık ne ki? İnne Allaha lehu hayrul Güzel rızık vereceğiz biz diyor. Ve şu pesiz Allah. Evet bu hakik o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Le <Gülüyor> Yemin olsun o bunları hoşnut kalacakları bir yere koyacaktır girmelerini sağlayacaktır. Ve inna Allah la alim halim. Ve muhakkak Allah her şeyi çok iyi bilendir. Hilmi, lütfu, keremi sonsuz olandır. Zalik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işte hüküm böyledir diyor. Bu böyle. Şimdi bir başka duruma geçelim diyor. Hicret edenler durup durduk yerlerde hicret etmezler tabi. Zor görürler, baskı görürler, zulüm görürler ve neticede hicret etmek zorunda kalırlar. Cenab-ı Allah devranı bir tek düze bırakmaz. Devranı döndürür. Vtelkeleri müdaveli ha, beni alnas, ve ma yaqlı ha, İşte o günleri biz, insanlar arasında dolap gibi döndürür dururuz. Ve ancak alim olanlar bunları akledip kavrar. Demek ki. Zafer ve yenilgi, güç ve zayıflık, imkan, iktidar ve imkansızlık ve buna benzer her zaman bir tarafta kalmaz. Döner, durur. İşte diyor bu hicret edenler devran dönüp de kendilerini hicret etmeye zorlayanları cezalandıracak konuma gelirlerse... Nasıl davranacaklar? Bunun cevabı ayet-i kerime. Ve men aqaba bimislima uqiba bihi thumma bugiya alayhi la yansuranhu Allah. Kim ceza verirse kendisine verilen cezanın misliyle بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ ceza verirse, cezalandırırsa. Arapçada buna tabirde müşakele denilir. Yani bir kimse bana haksızlık etmişse benim o haksızlığın karşılığını ona vermeme ceza denilmez normalde. Ama Arapçada bir edebi sanat olarak, edebi bir anlatım olarak ikisine de ceza denilebiliyor. Onun için ayet-i kerime, Her kim... Kendisine verilen cezanın misli olan bir cezayı verirse diyor. Türkçe'de mantıklı değil. Cezanın karşılığı ceza olmaz ki. Cezanın karşılığı adalet olur icabında, intikam olur. Her neyse. Ha, verecek olursa diyor yani size verilen cezanın benzeri bir ceza verecek olursanız misliyle cezalandırın diyor. ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ Ona ceza verildi, ona, ona haksızlık edildi, sonra da haksızlıkta onun aleyhine ileriye gidildi. Şunu bilsin ki, Le Allah, Mutlaka bir gün Allah ona yardım edecek, zafer verecektir. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyecektir. Ülkelerinden, çaresizlikten kovularak gidenler, Tıpkı Mekke'den hicret eden muhacirler gibi bir gün gelecek ülkelerine, topraklarına Allah'ın izniyle fatihler gibi gireceklerdir. Şu kadar yıl küfrün hakim olduğu topraklara tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin Kudüsü İslam'ın hakimiyeti altına alması gibi İslam'ı hakim kılacaklardır Allah. In. Bu ümmet ümidini kaybetme bir ümmet değildir. Şartlar ne olursa olsun bu ümmetin gelecekten daima ümidi vardır. Ümidimiz biterse biteriz. Ümidimiz baki kaldıkça her zaman tıpkı küllenmiş ateşler gibi alev almaya hazırız. Bu ümmet er veya geç mevcut kabuğunu kıracaktır. Hak ettiği şekilde Yeryüzüne tekrar mirasçı olacaktır. Allah'ın dini bütün ihtişamıyla, adaletiyle, güzelliğiyle, beşeriyetin istifadesine inşallah tekrar takdim edilecektir, gösterilecektir. Çünkü bu kadar haksızlığa uğrayan, Nı Allah le yansurannehullah diyor. Mutlaka Allah ona yardım edecektir. Ashab-ı yardım etti mi? Etti. Bedir'de yardım etti. Uhud'da yardım etti. Her ne kadar yenilgi gibi görünse bile. Hendek'te yardım etti. Hayber'de yardım etti. Mute'de yardım etti. Her yerde yardım etti. And diyor Allahü Teala sizlere birçok mekanda, birçok konumda ne yapmıştır? Yardım etmiştir. Müslümanlar istikamet üzere Allah yolunda oldukları sürece, Allah için yaptıklarını yaptıkları sürece Allah onların yanında yer alır. Onun için ne diyor ayet-i kerime? اَلَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Gelecek. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz yollarımızı göstereceğiz. Yollarımıza ileteceğiz zaten diyor. Öyle sorun şuru şey yok Allahü Teala bu ümmeti yalnız bırakmaz. İnellahu leafun gafur. Şüphesiz Allah bu ümmeti kusurları dolayısıyla affedicidir, günahlarını bağışlayıcıdır. Evet, biz Allah'ın dinine karşı ümmet olarak çok kusurlarımız oldu. Çok hatalarımız oldu. Çok ihmallerimiz oldu. Çok eksiklerimiz oldu. Çok vurdum duymazlıklarımız oldu. Ama zaman artık Allah'ın dinine samimiyetle Allah'a dönme zamanıdır. Tövbe etmek zamanıdır. İslam'ın dışındaki nizamların peşinden koşmuş olmaktan tövbe edeceğiz. Müslümanların dışındakileri dost edinme gafletinden tövbe edeceğiz. Allah'ın dininin gerçek göstericilerinin arkasından gitmemenin pişmanlığını duyarak tekrar Allah'ın dininin gerçek yol göstericilerinin arkasından gitmeyi kabulleneceğiz. Dağınıklıktan tövbe edeceğiz, ümmet olarak bir araya gelmeyi kabulleneceğiz. Bunun için gerekli fedakarlık neyse onu yapacağız. Ayrılıklardan, tefrikadan, ihtilaftan vazgeçip tövbe edeceğiz. Tevhid kelimesi etrafında, Kur'an-ı Kerim etrafında, İslam şeriatı etrafında, Yüce Resulün önderliği etrafında tekrar bir araya geleceğiz. Bunlar olmadan bizim yeniden beşeriyete kılavuzluk yapmamız, önderlik yapmamız da mümkün olmayacaktır. Biz doğru yola gelmeden başkalarına nasıl doğru yolu göstereceğiz ki? Onun için beşeriyetin kurtuluşu bizi bekliyor. Beşeriyet kurtulmak için farkında olsa da olmasa da bizi bekliyor. Bizim doğru yola gelmemizi bekliyor. Biz doğru yola geleceğiz. Beşeriyet istese de istemese de doğrunun en müşahhas şekliyle hayata tatbik edildiğini görecek ve evet başka bir kurtuluş yoktur diyerek bizim yolumuzu izlemeyi, yolumuzdan gelmeyi kabul edecektir. Etmezse de onlara karşı delil ikame edilmiş olacağından delile göre helak edip gideceklerdir. Dünyada veya ahirette. Ama biz kendimize gelmediğimiz sürece onlar helak olacağı gibi onların helaklerinden bizim de sorumlu olma ihtimalimiz çok yüksektir. Ama biz kurtulursak Bizim kurtuluşumuzla, biz dönersek bizim dönüşümüzle doğru yolu bulacak olan insanlığın sevabını da elde edeceğiz. Onlar kadar biz de sevap kazanacağız. Onun için tekrar bu dine yeniden Dört elle sarılmanın, bu dini yeniden keşfetmenin, İslam bir hayatın ne kadar büyük bir nimet olduğunu yeniden idrak edip, yeniden örneklendirmenin zamanı geçti, geçiyor. Bunu ferd olarak, aile olarak, cemiyet olarak, ümmet olarak, ümmetin hilafet başkanlığında, teşkilatlanmış hilafet devleti olarak bunu göstermemiz ortaya koymamız gerekiyor. Mart'ın şu kadarı halifeliğin kaldırılma dönemi, tarihi, şu kadar yıldır halifesiz bu ümmet. Garibim Hindistan Müslümanlarının hanımlarının ziynet eşyalarını varıncaya kadar topladıkları hilafeti kurtarmak maksadıyla gönderdikleri paralarla Türkiye Cumhuriyeti Parti kurdu, banka kurdu. Ya Müslümanlara karşı borcumuz da var yani. Bize halifeliğimizi kurtarmak için gönderilen paralarla biz hilafetin savaşmak durumunda olduğu particiliği de faizciliği de kurumlaştırdık. Ne biçim zulüm ya? Zulümler işlendi bu memlekette. Biz kendimizi kaybettik, kendimizi kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi İslam ümmetinin diğer coğrafyalarındaki ümmet de kayboldu. Müslümanlar da kayboldu. Küfür her birimizin ensesinde ayrı ayrı boza pişirdi. Hala pişiriyor. Akif bu ezanlar seni uyandırmadı diye diyor. Beyninde çan mı ötsün diyordu. İş o hale geldi. Millet, ümmet bu kadar tefrika, bu kadar bölünmüş olduğu halde hala bizleri bölmek için uğraşıyorlar. Ve biz aramızdan bir takım hainler de bu işleri körüklüyor, bu işin şampiyonluğunu yapmaya devam ediyor. Biz bu ümmetin mevcut parçalanmış halinden şikayetçiyiz. Bu ümmet toplanmak, bir araya gelmek zorundadır. Ve atasimû bihablillâhi cemî'an ve la teferrakûn. Allah'ın ipine hep birlikte topluca sarılın ve asla tefrikaya düşmeyin. Ayet-i kerimesini müşahhas olarak hayata geçirme zamanı. Geçti ne olur geçirdiğimiz fırsatları telafi eder. Niçin böyle olmalı? Allahü Teala neden kendi dinine yardım edenlere yardım eder? Niçin çok affedici ve mafiret edicidir? Çünkü Cenab-ı Allah Allah Allah. Zalik bi an Allah yulcu'l leyle fi'n nahar ve yulcu'n nahara fi'l leyl ve anna Allah semi'un Allahu ekber. Çünkü diyor dikkat edin. Çünkü diyor Allah geceyi gündüze bitiştirir. Gündüzü de geceye bitiştirir. Evet. Gecenin en karardığı zaman en karanlık olduğu zaman sabaha en yakın zamandır. İnşallah sabahımız yakındır. Yani burada Cenab-ı Allah diyor ki nasıl ki gece ile gündüz arka arkaya geliyorsa zulmün arkasında da mutlaka İslam'ın adaleti gelecektir. Çünkü İslam'ın hilafetinden ve adaletinden sonra, ümmetin vahdetinden sonra zalimlik ve parçalanmışlık geldi. Bunun arkasından, zalimlik ve parçalanmışlığın arkasından da İslam, İslam ümmetinin birliği, İslam ümmetinin adaleti, yeryüzüne her şeyin en güzelinin, Örnekliği gelecektir diyor. Tıpkı geceyle gündüzün arka arkaya gelmesi gibi. Ayet-i Kerimeleri bu şekilde böyle anladığımız zaman sadece gece gündüz olmadığını anlıyoruz. Cenab-ı Allah toplum hayatındaki dönüşümü gece ile gündüzle örneklendirmiş oluyor. Kur'an mucizesidir bu. Büyük bir mucize. Ümitsizlik yok. Evet. Ümitsizlik yok. Ebediyan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ne zaman doğdu? Cahiliyenin en karanlık olduğu zamanda doğdu. Yahudilik bozulmuş, Hristiyanlık bozulmuş, putperestlik yayılmış, hayasızlık, zulüm, gadarlık her bir şey var. İyilik namına adeta hiçbir şey yok. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi, Abdullah bin Mesud'un zikrettiği bazıları merfu bir hadistir bazıları değildir derler. Önemli değil ama hakikati tasvir ediyor. Diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Allah diyor, Beşeriyete Arap olanıyla olmayanıyla baktı. Ve hepsine gazap etti. İfacık bir kitap ehli kalıntısı müstesna. Yani yeryüzünde doğruyu, hakkı bilen çok az kimse kalmıştı. Bütün yeryüzünde. Ondan sonra Peygamber aleyhisselatü gönderdi cahiliye karanlığının en koyulaştığı zamanda Muhammed Aleyhisselatü Selam'a inzal buyurulan İslam nuru beşeriyeti aydınlattı. Bu nur sönmeyecektir. Ama maalesef cılızlaşıyor. Cılızlaştı. Ama bu nurun kaynağı kurumadığı sürece Yeniden tekrar parlayıp bütün dünyayı aydınlatması çok zor veya olmayacak bir şey değildir. Tarihte bunun örnekleri görüldü, yine görülecektir. Yine görülecektir. Ama sakın ense yapmayalım. Yapmak yok. Çocuklarımıza anne sütleriyle birlikte azim, gayret ve kararlılık aşılamalıyız. Yetişen nesil bizim azmimizi ve gayretimizi görerek gevşeklikten utanacaktır. Utanmalıdır. Öyle azimli ve gayretli, ümitli olmalıyız. Biz onlara örnek olamazsak, onlardan bir şey bekleme hakkımız yok. İslam'ı yaşamaktaki kararlılığımız, azmimiz, direncimiz, her şeyden ileri olmalı. Buna tutkumuz, her şeye tutkumuzdan daha çok olmalı. Kadisiye'den önce, Rüstem'in ordusunu ne yendi biliyor musunuz? Rüb'i bin Amir'in, Sad bin Ebi Vakkas'ın, elçilerinin onlara söyledikleri sözler berbat etti onları. Allah'a yemin ederim ki diyorlar onlara. Sizlere öyle askerlerle geldik ki sizin şarabı ve kadını sevmenizden daha fazla ölümü seviyorlar. Bu din o kadar sevilmeli ve bu din için öyle bir gayretle hareket edilmeli. Bu din için yapmamız gerekip de, yapma imkanımız olup da hiçbir şeyi esirgememeliyiz. Yapabileceğimizin en ileri derecesini, en ileri noktasını ortaya koymalıyız. Azim gayret ve çabamızı hiçbir zaman ihmal etmemeli, ona ara vermemeliyiz. ayet Kerime bunu söylüyor. ashab Kiram da böyle anlamıştı. İnfirû hifâfen ve diyor. Ağırlıklı iken de hafif iken de ağırlıksız iken de Allah yolunda savaşa çıkınız. Adamın torunları gazaya gidecek sahabinin kendisi de ayeti okuyor hemen Hemen derhal benim atımı hazırlayın. Hayrola savaşa gideceğim. Ya baba, dede, senin torunların gidiyor, otur oturduğun yerde. Vallahi baktım ki diyor ayet-i kerime, baba, torun, evlat ayırmıyor. Kifafen sizsiniz, fikalen ben ve benim gibilerdir diyor. Yani sizin gitmeniz kolay, rahatça gidebiliyorsunuz, gençsiniz. Ben daha ağır gideceğim ama bana da emir var. Ne yapayım? Azim ve kararlılık budur. Azim ve kararlılık budur. Ya ben vaktiyle Allah yolunda çok cihad ettim, çok infak ettim, çok namaz kıldım. E şimdi de ara vereyim. Yok öyle bir dava. Nefeslerin ne kadar çoksa namazın da o kadar çok olacak ona göre. Servetin ne kadar çoksa infakında da o kadar çok olacak ona göre. Sahatin ne kadar çoksa ne kadar varsa Allah yolunda çaba, gayretin de fedakarlığında o kadar olacak. Hayattayken mutlaka bu din için bir şeyler yapabilecek duyurundasın. Son nefesle birlikte bu din için yapacak bir şeyin kalmaz. Mesele budur. Mesele budur. Her zaman işte biraz da gönderme yapar gibi söylüyoruz. Müslümanlığın emekliliği yoktur. Müslüman emekli olursa kafir olur oldu billah. Müslümanlıktan emekli olunur mu? Bir şey olmaz. O halde Müslüman olarak sonuna kadar yapman gereken neyse, neyi yapabileceksen, neyi ortaya koyabileceksen ortaya koyacaksın. İhmal etmeyeceksin. Hiçbir şey mi yapamıyorsun? Tut. Efendim ama söyleyeyim okul yaşındaki çocuğa Fatiha suresini öğret. Namaz kılmasını öğret. Hiçbir şey mi yapamıyorsun? Bunu yapabiliriz. İlla camiye gitmene gerek yok. Apartmandasın. Tut evinin bir köşesini. Öğrencilere. Şey et. Ev, evde oğlana pasta kek yaptıramıyorsun Al. 1 lirayla, 5 lirayla, 11 lirayla, 10 lirayla bir şeyler al. Onlara ikram ettiğin zaman ne güzel hoşlarına gidecek. Onu almak için gelip senden Kur'an okuyacaklar, öğrenecekler Ve buna benzer. Yani bu din için hiç kimse diyemez ki benim yapabilecek bir şeyim yok. Herkesin yapabilecek bir şeyi var. Önemli olan o yapabileceğinizi keşfetmek, bulmak, ve bunun şartlarını hazırlamaktır. ama bunun için biraz konforumuzu bozacaksınız. Zihin konforumuzu bozacağız, beden konforumuzu bozacağız ve Dünyada konfor, ahirette konforun teminatı değildir. Ha? Ona göre onu böyle bileceğiz. Bu din için her zaman yapacak bir şeylerimiz var. Onları ihmal etmeyelim. Bir süre sonra göreceksiniz, bu din için bir şeyler yapmanın çok zevkli olduğunu, en büyük ve gerçek konforunu olduğunu göreceğiz. Bu din için bir şeyler yapmak kadar insana rahat, huzur, sükun, itminan veren inan ki hiçbir şey yok. Gerçekten başka bir şey yok. Bu din için uğraştınız mı? Bir şeyler yaptığınızı gördünüz mü? Hele o yaptıklarınızın semere verdiğini gördünüz mü? O kadar çok mutluluk veriyor ki Cenab-ı Allah. Daha dünyada başlıyor mükafatımız. Dünyada başlıyor. Rabbim her bir nefesimizi dini uğrunda harcamayı nasip etsin. Yani her lahzamızı bu din için yaşamayı nasip etsin gerçekten. O zaman hayat gerçekten hayat olur O zaman hayat gerçekten güzel olur O zaman hayat gerçekten yaşanılmaya değer olur İslam için Allah için yaşanmayan bir an Allah için alınmayan verilmeyen bir nefes inan ki vebaldür Rabbim bu konuda veballerimizi azaltsın Mükafatımızı, ecrimizi artırsın Ecir alma sebeplerimizi çoğaltsın bir duada denildiği gibi Allah'ım bize ihsan ettiğin sevdiğimiz şeyleri senin sevdiğin şeyleri yapmak için yardımcı eyle. Amin. Sevmekle birlikte bizden esirgediğin şeyleri de onlardan kalan boşlukları senin sevdiklerinle doldurmayı nasip et. Allahumme ma atayna mimma nuhibbu fec'alhu lana avnen lima tuhibbu. Ve ma zeweyta anna mimma nuhibbu fec'alhu lana faragan lima tuhibu amin ve elhamdülillahi rabbil alamin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ha son iki kelimeyi de zikredip öyle bitirmiş olalım Bu adan önce söylemiş olalım ve enellahu semiun basir ve şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir her şeyi görendir ev önümüzdeki dersin inşallah 62. ayet kelimeden devam ederiz